ve lâ şerîkü ve enne Muhammeden Abdü ve ve Emme Evet. Konumuz İslam ahlakıydı. Demiştik ki her Müslüman erkek ile Müslüman kadın ve özellikle davetçiler İslam ahlakına önem vermeleri gerekiyor. Ve burada آل عمران سورة سين 102 الله جل جلاله عليه سات و السلامه سستنرك فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب فض من حولك فعف عنهم واصغفر لهم وشاورهم في الأمر <تصفيق> الله جل جلاله طبكي بو جزاء أخلاق عليه سات و veren veyahut nasip eden kimdir? Allah Celle Celaluhu'dur. Allah Celle Celaluhu Aleyhisselatü Vesselam'ı böyle bir ahlaka sahip oldu Eğer Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti, inayeti olmasaydı Aleyhisselatü Vesselam belki de bu ahlaka sahip olmayacağı gibi Allah dilemeseydi Aleyhisselatü Vesselam Resul'de olmayacaktı. Dolayısıyla burada Allah Celle diyor ki fe bima rahmetin min Allah linte Tamam mı? Ya Muhammed ve yahet tayy rasul. Eğer benim rahmetim olmamış şey olsaydı sen onlara karşı bu şekilde şefkatli, merhametli davranamazdın. Ve لو كنت فظا غليظ القلب tabii ki hani buradan yani Müslüman Müslüman davetçinin bu ayetten beyutta ondan sonra gelecek ayetlerden mutlaka nasibini alması gerekiyor. Ve lev kunta faddan galid al-qalbi lam faddu min sen şayet sen katı yürekli her şeva kalle bağnaz bir ahlaka sahip olmuş olsaydın hiç kimse senin etrafında kalmaz. Herkes dağılır giderdi. Yani ha şeva sen ahlaksız olmuş olsaydın böyle bir ahlaka sahip olmuştusaydın, bağnaz, şiddetli, tamam mı, katı yürekli olsaydın, hiç kimse sana tabi olmaz, hiç kimse sana inanmaz, hiç kimse senin etrafında kalmaz ve herkes dağılır giderdi. Dolayısıyla burada Allah Celle Celaluhu bu şefkati ve merhameti aleyhissalatü vesselam'a verip bu uyarıyı ona yaptıktan sonra demek istiyor ki Allah Celle Celaluhu diyor ki فَعْفُ عَنْهُمْ فَعْفُ عَنْهُمْ ey senin bu arkadaşlarından sadır olacak olan bazı yanlışlıklara karşı veyahut bazı huysuzluklarına karşı ne yap? Onlara affet. Ey onların kusurlarına bakma. Niçin? Çünkü onlar vahiy ile yönlendirilmeyen kişilerdir. Resullerin dışındaki insanlar, özellikle avan tabaka, genelde devamlı ne yaparlar? Pot kurarlar. Ve devamlı günah irtikab ederler. Ve devamlı arada bir ne olur, özellikle İslam ahlakından çok uzaksa, nasibini almadıysa, çokta en ufak bir şeyde sinirlenir. Bundan önceki dersimizde değindiğimiz gibi. İşte diyor, bu tür şeyler senin ashabından, arkadaşlarından zahır olduğu zaman onların kusurlarına bakma. Onları affetmeye çalış. Onlara karşı şefkatli, merhametli davran. Tamam mı? Bunun arkasında aynı zamanda, onları affedeceğin gibi aynı zamanda onlar için istiğfar et. Yani Allah Celle Celaluhu'na niyaz ederek onların aff olması için Allah'a ne yap? Allah'a yönel ve niyazda bulun. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ Öbür tarafta diyor ki وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ Ve herhangi özellikle önemli şeylerde de veyahut da herhangi bir şeyde beraberce yapacağınız zaman veyahut da bir şeyler yapmak istediğiniz zaman ve özellikle savaş anlarında gazvelerde şurada burada bunlarla onlarla ne yap? Onlarla istişare et. Burada Allah Celle Celaluhu'nun Allah Celle Celaluhu burada istişarenin Müslümanlar arasında özellikle aynı anlayışa sahip olan kişiler arasında çok önemli olduğunu ne yapmak istiyor? Burada Allah Celle Celaluhu vurgulamak istiyor. Ve buradaki istişare istişare <gülüyor> <gülüyor> başkan ve etrafındaki şahıslar veyahutta da davetçi yotta veyahut da ilim talebesi ve alim olan kişiler ve bunların etrafında olan kişilere karşı şefkatli merhametli davranacağı gibi aynı zamanda devamlı dost doğru olabilmeleri için <gülüyor> Allah'a ne yapması gerekiyor niyazda bulunması gerekiyor ve devamlı onlardan habersiz bir şeyler yapmaması lazım özellikle Aleyhissalatu vesselam 4 Raşid halifeler ile ne yapıyordu? Devamlı istişarede, istişare istişare ediyordu. Ve ona Ali Sad ve e en yakın olan kişiler bunlar idi. Ebubekir radıyallahu anh, ondan sonra Ömer radıyallahu anh, ondan sonra Osman radıyallahu anh, ondan sonra Ali radıyallahu anh. Burada aynı zamanda bir ev sahibi de bu ayet nasibini alması gerekiyor. Yani bir koca, yani bir baba, ya ondan sonra bir öğretmen, ondan sonra bir iş adamı, ey patron, bir iş sahibi, iş sahibinin eli altındaki olan işçiler, öğretmenin eli altındaki öğrenciler, babanın eli altındaki çocuklar, ilim talebesinin veya talimin eli altında olan öğrenciler ve bu gibi meselen ee, başbakan vatandaşına karşı veyahut da vatandaşın başkanına karşı tamam mı? Veyahut da mesela askeriye, askeriye gibi yerlerde mesela e, manga komutanı ve bu gibi şeyler burada başkanın bu şahıslara veyahut babanın çocuklarına, öğretmenin öğrencilerine, alimin öğrencilerine karşı olan şefkati merhameti, şefkatli ve merhametli davranması e, gerektiği gibi aynı zamanda bunların da onlara karşı ey çocukların babalarına karşı, annelerine karşı, öğrencilerin öğretmenlerine karşı, e, ilim talebelerinin alimlere karşı ve bu şekilde ne olmalı? Devamlı istişarede ve devamlı birbirlerinden haberdar olmaları gerekiyor. Ve burada bir baba bazı erkekler hanımlarını hiç kala almıyorlar. Maalesef esefiş şedid. Yani bazı erkekler Müslüman olmalarına rağmen daha doğrusu belki ilim talebesidir aynı zamanda ama hanımları hiç kala almıyorlar. Hiçbir şeyde onlarla istişare etmiyorlar ve evde aynen aslan kaplan gibi kesilir dışarı çıktığı zaman <gülüyor> ne keklik gibi Hanun ve şefkatli merhametli olur. Bundan önceki dersimizde biz ben acizane değinmiştim. Birçok erkek arkadaşlarıyla e, olan münasebetleri çok yumuşak. Herhangi bir arkadaşını gördüğü zaman ona karşı gülümser, ona karşı şefkatli merhametli. Ama evine karşı evine geldiği zaman ve da annesine karşı, babasına karşı, akrabalarına karşı, çocuklarına karşı, hanımlarına karşı aslan gibi kesilir. Böyle sinirli, ciddi, efendim böyle e, yani diktatör gibi daha doğrusu. Gerçekten bu, Müslümanın ahlakı olmaması gerektiği gibi özellikle davetçi erkek ile davetçi kadının ahlakı olmaması gerekiyor. Müslüman davetçi evinde olsun dışarıda olsun, yani dışarıda arkadaşlarıyla gülümser hareket ettiği gibi çocuklarına karşı ve hanımına karşı veyahut da baba, babasına annesine akrabalarına karşı o şekilde. Çünkü davetçi her yerde davetçidir. İlk davetçi hem evinde davetçi olması gerekiyor hem de dışarıda. Ali satt ve selam akrabalarına karşı çok şefkatli, merhametli olduğu gibi arkadaşlarına da karşı o şekildeydi. Ama Ali satt ve selam bazen bazı şahıslara karşı tavırlarında şiddetliydi. Ama kime karşı şiddetli olacağını da çok iyi biliyordu ve vesselam. Bazılarına karşı çok şefkatli, marhametli ve yumuşak davranıyordu. Ve geçmişte örnekler vermiştik. Mesela o Arabi'nin mescitte çiş yapması, ve ikincisi mesela elinde altından yüzük olan kişiye karşı nasıl davrandığını veyahut da onun huzurunda bir masiyet irtikab edildiği zaman ve vesselam nasıl rengi değiştiği, ve ee, bundan önceki dersimizde demiştik ki bir iki kişi aleyhissalatü ve yanında birbirleriyle tartışarak e, çok aşırı bir şekilde sinirleyip aleyhissalatü vesselam dedi ki öyle bir şey biliyorum ki onu söylesem onu söylerse hemen bu kızgınlık ve bu haz ondan gider neydi? ey e, kovulmuş şeytandan iblisten Allah'a sığınmasıydı işte burada koca'nın çocuklarına karşı çünkü bir koca ilk kuracağı ve da ilk kurması gereken devlet neresidir? Kendi evindedir. Hani devlet evden başlar. Daha doğrusu devlet fertten başlar. Tıpkı Hz. Sattveselâm'da olduğu gibi. Yani Hz. Sattveselâm İslam devletini ilk önce kendi nefsinde kurdu. Daha İslam gelmeden önce. Özellikle İslam geldikten sonra, ondan sonra ailesinde. Kendi evinde. Ondan sonra aşiretinde. Ondan sonra topluma çıktı. Ondan sonra devlete. Dolayısıyla bir erkek mutlaka her yönden kendi evinde İslam devletini kurmalı. Yani kendi evinde ashabın anlayışına uygun Kur'an ve sünnetle hükmetmeli. Bütün emir ve yasakları tamam mı? Nasıl bir devlet reisi bu emir ve yasakları veyahut emir ve yasaklarla mukellef ise bir babanın kendi evinde Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirmekle mükelleftir. Eğer evli değilse kendi nefsinde, İslam devletini kendi nefsinde kuracak. Ey Allah'ın emir ve yasaklarını harfiyen uyacak. Allah'ın emirlerini gereği gibi yerine getirecek. Allah'ın yasaklarından gereği gibi sakınacak. Ve burada yumuşak doğranması yerlerde yumuşak davranacak sert davranması gereken yerlerde de sert davranacak. Ama yerinde olacak. Ve sert davranırken de öldürücü veyahutta düşman düşmanlık edici bir tavırla değil. O an için kızacak. Ondan sonra tamam bitti gitti. İşte burada Allah Celle Ali Aleyhisselatü Vesselam'e bu konuda e, nasıl uyardığını görüyorsunuz. Bir baba Veyahut bir öğretmen, ve da bir alim <gülüyor> böyle katı yürekli olursa çocukların bile babasından kaçarlar. Öyle değil mi? Değil ki yabancı. Yani yok mu bazı çocuklar ve da bazı kadınlar kocalarına karşı ancak kocası olduğu için işte hanımlık yapıyor. Ancak içinde ona karşı bir sevgi yoktur. Niçin? Çünkü ona karşı sert, ona karşı katı yürekli, ona karşı böyle bağnaz davranışlarla ondan sonra çocuklarına karşı yine o şekilde emir ve yasaklarda hiç şey yapmıyor mesela, dikkat etmiyor, özellikle gördüğü zaman alık koymuyor. Tabii ki böyle olmaması lazım. Şuara suresinin 215. ayetinde yine Allah Celle'ye diyor ki, Gene Ali sattu seslenerek söylüyor. Diyor ki: "Vahfi vahfi cenahaka limen tebi'aka minel mu'minin." Ey Habib ibn Bayt, ey Resul diyor. Rahmet kanatlarını, tamam mı? Sana uyan, veyotta sana tabi da sana itaat eden müminlere şefkat kanatlarını aç. Ey onlara karşı çok yumuşak olmaya çalış. Ve aleyhissalatü selam, hakikaten yani ashabına karşı çok şefkatli ve merhametliydi. Daha doğrusu, daha doğrusu daha İslam'a girmeyen insanlara karşı şefkatli ve merhametli davranıyordu. Cahiliye dönemindeki insanlara karşı tavırları gördüyseniz bundan önceki derslerimizde değinmiştik. Yani Kabe'nin gölgesinde üzerine o devenin işkembesini üstüne atmaları ve o, o an için Ali Satt ve selam bir miskal kadar kötü bir laf ağzından çıkıp onlara saymadı. Sadece kaptıktan sonra Fatıma radıyallahu taala o pislikleri üzerinden kaldırdıktan sonra onlara ne yaptı? Onlara Allah Celle Celal'in emri üzerine onlara beddua etti. Ama ağzından bir nahoş kelime çıkmadı. Sövmedi. Bağırmadı, çağırmadı. Niçin? Çünkü o Resuldür. Allah Celle Celaluhu tarafından gönderilen bir Resul olduğu gibi aynı zamanda ümmet lideridir. Yani bir önderdir. Önderin topluma karşı olan olacak olan hareketlerini çok iyi bir şekilde kontrol etmesi gerekiyor. Niçin? Çünkü herkes onu örne örnek edinecek. Eğer o kişi davranışlarında hareketlerinde, konuşmasında, kalkışında, oturuşunda, bütün muamellerde kendisi örnek olmazsa veya kötü örnek olursa onlar da kötü örnek edinirler. İyi örnek olursa iyi örnek edinirler. Dolayısıyla burada Ali Saad ve Selam ashabına karşı çok şefkatli, merhametli davrandığı gibi daha doğrusu daha İslam'a girmeyen insanlara karşı yine o derecede şefkatli ve merhametli davranıyordu. Hemen arkasına diyor ki فَاِنْ عَصَوْكَ Ey Resul diyor Şayet diyor Sana isyan ederlerse Ey senin emir ve yasaklarına Bağlı kalmazsalar fakul inni بَرِيُمْ مِنْ مَا O zaman ki Ben yapmış olduğunuz bu Hareketlerden dolayı Ben sizden beriyim Ey yapmış olduğunuz bu tür hareketler Veyahut da bu tür amellerden nedir? Ben sizden beriyim ey sizi bu konuda size ortak olmam. Enbiya suresinin 107. ayetinde Allah Celle Celalühu yine diyor ki yani Hz. Muhammed'e ve ma erselnake illa rahmeten lil alamin. Ve ma ey habibim ve yutta eyher biz ancak ve ancak seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Her yönü, her yönüyle. Ve hakikaten de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlık için rahmet olarak gönderildi. Dolayısıyla ona itaat eden cennete girer. Ona isyan eden cehenneme girer. Ve buradaki cehenneme girecek olan insanlar kimisi ebediyen cehennemde kalır. Kimisi iman üzerinde ölüp de hani isyanlarıyla taatlarıyla beraber öldüğü zaman iman üzerinde ölürse o zaman isyanlardan dolayı Allah Celle Celaluhu ona vereceği azap o azap bittikten sonra ondan sonra cennete girer. Çünkü burada bazı şanslar bu tür temyizi yapmaksızın ey Allah'a Allah Resulüne itaat eden cennete girer, itaat etmeyen cehenneme girer haricilerin Fikri ve da müntezilerin fikri gibi da o fikirlere kaplan şahslar Ey ebediyen cehennemde kalacaklarını söylüyorlar Çünkü hariciler bu fikirdedirler Ey her kim Allah'ın emir yasaklarını emirlerini yerine getirmeyip yasaklarını ihlal ederse ve o kişi o hal üzerinde ölürse onlar ebediyen cehennemde kalacaklarını söylüyorlar hariciler ve onların çizgisinde olan diğer gruplar ve da fırkalar Ashabın anlayışına uygun çizgi edinen Müslümanlar yani Selefi kesim veyahut otta klasik ehli sünnet ve cemaat denilen Müslümanlar bu inançta değiller. Ey kişi iman üzerinde ölüp ne kadar günahkar olursa olsun Allah'ın izniyle bu cezayı bitirdikten sonra ve çarpıldıktan sonra neticede tıp, tıp, tıp, tıpkı hapishaneye girip bir cezadan dolayı hapishaneye girip 5 sene, 4 sene, 10 sene bu seneyi bitirdikten sonra ondan sonra ne oluyor? Bırakılıp çı hapisten çıkartılıyor. İşte Müslümanlar, ey iman üzerinde olan Müslümanlar da ehli sünnet ve cemaatinin inancına göre bu şekilde. Ey cezası bittikten sonra ya da çekildikten sonra Allah Cellece onu tekrar ne yapıyor? Onu cennete koyuyor. Dolayısıyla burada davetçiler veyahut da babalar, anneler, öğretmenler veyahut da alimler tabii ki bunlar masum değil. Mutlaka günahları olacak, hataları olacak. Ancak güç nispetinde elden geldiği kadar babanın çocuklarına karşı örnek olmalı. Yani mukellef olduğu güç nispetinde, mukellef olduğu şeyle ne yapacak güç nispetinde onlara verecek. Ama onun kontrolünden çıkıp Allah'a isyan ettikleri zaman, tamam mı? Kendisi görevini yerine getirdiyse Allah'ın izniyle Allah Celle Celal onu orada sorum tutmuyor. Ama eğer görevini yerine getirmiyorsa güç nispetinde, o zaman Allah Celle Celal ondan soracak. Niçin? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Kullukum, kullukum ra' ve kullukum mes'ulun arra'ayetihim. Yani hepiniz çobansınız, tamam mı? Ve hepiniz güttüğünüz sürüden sorulacaksınız. Dolayısıyla öğretmen öğrencilerinden sorulacak. Baba çocuklarından, eğer hakikaten e, alim ve alimin etrafında olan öğrenciler ve onun gerçekten onun kontrolünde ise onlardan ondan sorulacak ve Yahutta vatandaş, başbakan'dan cumhurbaşkanından, general'dan, e, yüzbaşı'dan şundan, belediye başkanından, muhtar'dan, bütün bunlar ne olacak? Bütün bunlar sorulacak. Dolayısıyla her bunlardan herkes sorulacağını bildiği için güç nispetinde elinden geldiği kadar bu şahıslara ey mükellef olduğu kişilere Allah'ın emir ve yasaklarını güç nispetinde onlara beyan edip bu emir ve yasaklar çizgisine uygun bir şekilde itaat etmeleri ve kendisi de emir vermesi nedir? Vaciptir. İşte burada davetçi veyahut da anne baba burada nasıl davranması gerektiğini ne yapacak? Fark edecek. Ey Hikmetle ileride geleceği gibi hikmete uygun bir şekilde nerede kızılması gerekiyor, nerede sevilmesi veyahut da yumuşak davranması gerekiyor, bilmesi gerekiyor. Çünkü çocukları, kişi en, yani, e, çocuklarını en iyi tanıyan kişi kimdir? Anne ve babadır. Ve özellikle anne. Çünkü anne hemen hemen 24 saat evde çocukların yanındadır. Belki baba o şekilde değil. Mesela baba saatlerin birçoğu dışarıda bir kaç saat ancak içeride belki de çocuklar yaptıktan sonra gelebiliyor özellikle geç saatlerde işten geliyorsa ama buna rağmen mutlak manada çocuklara bir vakit ayırması şarttır. Hafta içerisinde hangi günler, hangi vakitler, vakitlere ayarlayabiliyorsa o vakitlere ayarlayarak güç nispetinde Allah'ın emir ve yasaklarını çocuklarına aktarması ve bu İslam ahlakı üzerinde büyütüp onlara Emir ve ayaklarını göstermesi gerekiyor. E ee, Ahzab suresinin 21. Yin ayetinde yine Allah Celle Celaluhu ümmete seslenerek diyor ki: "Lekad kana lekum fi Rasulillah usvetun hasene. Limen kana yerculullah ve'l-yevmel akhir ve zekerallahu kesire." Lekad kana lekum Fi Resulullah esvetun hasene. ey sizin için Allah Resulünde en güzel örnekler vardır. Tamam mı? Limen kana yerculullahu ve yevmul ahire Eğer gerçekten burada kişi Allah'ı ve ahiret gününü göz önünde bulundurarak Allah'ın rızasına uygun veyahut Allah'ın rızasına nail olmak istiyorsa o zaman bu kişiler ne yapmaları gerekiyor? sahip oldukları veya da sorumlu oldukları kişilere karşı en güzel bir şekilde örnek olmaları gerekiyor. Rastgele kızgınlık, boşu boşuna kızgınlık, yersiz bir şekilde kızgınlık, bundan önceki derslerimizde ifade ettiğimiz gibi kesinlikle olmamalı. Dolayısıyla baba, öğretmen, davetçi, bulunduğu arkadaşları arasında mutlak manada en güzel bir şekilde örnek olması gerekiyor. Ve burada diyor ki: "El-Emr el-11. İnne salahü'l-ümmeti ve hidayetüha ve nuhudüha la yekunu salimen naqiyan illa bil'ahz min el-menba'i's-safi." diyor. Diyor ki, ümmetin salahı veyahut da bir usranın yani baba ve çocukları veyahut da öğretmen ve öğrencileri veyahut da davetçi ile davetçi etrafında olan kişiler Ve Yahutta hakim ve hak, hakimin eli altında olan vatandaşlar. Bu kişiler baba olsun, davetçi olsun, hakim olsun, başkan olsun, kim olursa olsun tek kelimeyle mutlak manada ancak ve ancak ashabın anlayışına uygun olmakla beraber Kur'an ve sünnete sarılarak Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirmekle ancak iflaha erebilir veyahut da kurtuluşa erebilir ve da mansur ve muzaffer olabilir. Ve bu konuyla ilgili en büyük örneğimiz Ali ve vesselam bizzat kendisinin bulunduğu bir savaşta Uhud Savaşı'nda gazvesinde biliyorsunuz ufak bir masiyetten dolayı Ali Sattu vesselam bu gazvede olmasına rağmen bu masiyetten dolayı Allah Celle Celaluhu o savaşı onlara kaybettirdi. Gerçekten. Ve hepiniz biliyorsunuz. Ali Sattu vesselam Uhud Savaşı'na geldiği zaman Uhud Uhuda geldiği zaman bazı şahısları görevlendirerek dediler ki, dedik ki onlara siz bu tepe'nin başından ayrılmayacaksınız. Yenisekte, de, yenisekte de kesinlikle yerinizden ayrılmayacaksınız. Ve bu bir emirdir tabi. Ayrılmayacaksın, ayrılmayacaksın. Çünkü Allah'ın emirlerine aykırı davranmak nedir? İsyandır. Ali Sayt ve Selam'ın emirlerine aykırı davranmak yine isyandır. Dolayısıyla savaşa kapıldıktan sonra Müslümanlar veyahut da kafirlere karşı savaşa girdikten sonra Müslümanlar kafirleri ne yaptılar? Püskürttüler. Tepedeki Müslümanlar baktılar ki herkes ganimetten faydalanıyor. Dediler ki olur mu yani? Herkes burada ganimetten faydalanırken nasıl olur da biz burada duralım? Hadi biz de gidelim dediler. Ve onların üzerinde başkan olarak tayin edilen kişi onları uyardı. Allah Resulü Vesselam'ın emrini duymadınız mı? Size kesinlikle yensek ve yenilsek de buradan ayrılmayınız diye dinlemediler ve bazıları tepeyi bırakıp gittiler. İşte bu masiyetten dolayı burada Allah Celle Celaluhu ve Vesselam'ın aralarında bulunmasına rağmen o savaşı kaybettiler. Halbuki Ühud Savaşı'nda Bedir Savaşı'ndan çok daha üstün bir güce sahip oldukları gibi çok daha kalabalık idiler. Buna rağmen ne oldu? Yenildiler. Demek ki Müslümanlar başarı olabilmeleri için tek kelimeyle Allah'ın emir ve yasaklarına sımsıkı bağlanmaları gerekiyor. Çünkü tarih boyunca kafirler İslam ümmetinden ve Müslümanlardan, güç ve kuvvet yönden çok daha güçlü ve çok daha üstündürler. Şimdi. Şimdi şu anda gibi. Yani şu anda, geçmişte olduğu gibi, şu anda yine o şekilde. Dolayısıyla İslam ümmetinin küfür ümmetine karşı galip gelebilmeleri için tek kelimeyle imanlarına uygun hareket etmeleridir. Bu ümmet Yahutta bu kişi artık baba olsun, öğretmen olsun, alim olsun, davetçi olsun veya hotta devlet olsun Allah'ın emir ve yasaklarını göz önünde bulundurmaksızın hareket ederse mutlak manada galip değil mağlup olacaklar. Ve hiçbir zaman e, düzmüş veya hotta yapacağı şeyde başarı olamaz. Niçin? Çünkü Allah'ın emir ve yasaklarını göz önünde bulundurmadı. Özellikle bilmesine rağmen veyahut da özellikle bilenler örneğin davetçi Allah'ın emir ve yasaklarının ne olduğunu bildiği için burada taviz verirse veyahut da başkalarına anlatıp kendisi tatbik etmiyor veya da yaşamıyorsa ileride geleceği ayetler gibi Allah Celle Celaluhu kişi bildiği halde yaşamayanları en şiddetli azap ile ne yapıyor? Tehdit ediyor. Dolayısıyla burada müellif diyor ki İslam ümmetinin Devamlı, galip güçlü kuvvetli olabilmesi için tek kelimeyle sımsıkı Allah'ın kitabına ve Ali satt ve selamın sünnetine sahih sünnetine sarılmaları gerekiyor. Ey itikadan ve qulun ve, ve hem, ondan sonra ve sabran ve dağveten. Yani ilk önce nedir? Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarılmanın manası ne demektir? Ey kalben tam hakkıyla iman edecek. Tam hakkıyla iman ettikten sonra o imanın gereği üzerinde ne yapacak? Allah'ın emir ve yasaklarını ne yapacak? Mutlak manada yaşaması gerekiyor. Kalbindeki kalbindeki imanı beyan edecek nedir? Kişinin dilidir. O ikrardan sonra, imandan ve ikrardan sonra Allah'ın emir ve yasaklarına sımsıkı sarılması gerekiyor. Ey amel etmesi gerekiyor. Ondan sonra, amelden sonra ne yapacak? Davet. Davet edecek. Çocuklarına, baba çocuklarına, öğretmen öğrencilerine, efendim, alim öğrencilerine ve bu şekilde. Ondan sonra işte bu yolda gelecek eziyetlere karşı sabretmek. Tıpkı usulü de gördüğümüz gibi. Yani usulü tenefede bunu ne yaptık? Bunu gördük elhamdülillah. İşte burada diyor ki kişi kişi Allah'ın emir ve yasaklarını bilmesine rağmen amel etmemesi, gücü olmasına rağmen. Zaten gücü üstünde olan şeylerden kişi sorumlu veyahut da mükellef değildir. Ancak gücü nisbetinde olduğu halde Allah'ın emir ve yasaklarını bilip insanlara anlat anlatıp kendi evinde, kendi nefsinde yaşamıyorsa veyahut da kendi okulunda, kendi çevresinde yaşamıyorsa Allah Celle Celaluhu bu saf suresinde ve Bakara suresindeki ayetler ile Allah Celle Celaluhu diyor ki Allah Celle Celaluhu Ya eyyuhallezine amenu lime tequlune ma ve burada buradaki çağrı kimin? Buradaki çağrı Allah'a ve Resul'e iman eden kişiler içindir. Ey iman edenler ey inananlar kime ey iman edenler ey inananlar ey yani ey Allah'a resulüne inanan kişiler lima taquluna male tafalun niçin sizin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz veya da konuşuyorsunuz yani siz her şeyi biliyorsunuz Allah'ın emirlerini tavsiye tavsiyede bulunuyorsunuz Allah'ın yasaklarına da insanları sakındırıyorsunuz. Ama kendinize gelince siz bu emir ve yasaklara ne yapmıyorsunuz? Tabi olmuyorsunuz. Ey emirlerini yerine getirmeyip yasaklardan sakınmıyor ve kaçınmıyorsunuz. İşte dolayısıyla emirleri bilip, emirleri yerine getirmeyip ve yasaklardan kaçınmayan kişi işte burada diyor ki kabura makten indallahi entekulu mala tef'alun kabura maktan ay kişi bildi halde veya hatta konuşu halde yaşamıyorsa burada kabura maktan an yani bu söylediğiniz şey Allah katında en büyük günahtır en büyük günahtır ve bu en büyük günahtan dolayı en şiddetli azapla karşı karşıya geleceksiniz niçin çünkü biliyorsunuz, Allah'ın emir ve yasaklarını biliyorsunuz. Bilmenize rağmen burada siz bu Allah'ın emir ve yasaklarına bağlı kalmıyorsunuz. İşte bundan dolayı başkalarına anlatıyorsunuz, davet ediyorsunuz, çağrı yapıyorsunuz ama siz bu çağrı yaptığınız şeyler ne yapmıyorsunuz? Siz uymuyorsunuz. İşte bundan dolayı. Böyle bir şiddetli azapla karşı karşıya geleceksiniz. Ve lihâze amrallâhu bil ilmi qablel amel diyor. İşte bundan dolayı diyor Allah Celle Celaluhu amelden önce, ilk önce ilmin öğrenilmesini ne yapıyor? Emrediyor. Ve bil ameli قبل الدعوه اليه diyor o şeye davet etmeden önce o kişinin öğrendiği şey nedir? Ameldir. İlimdir ve o ilimle amel etmektir. Ve burada e, Muhammed suresinin 19. ayetinde Allah Celle diyor ki: Felem ennehu la ilaha illa Allah ve'stagfir li zenbik ve Buradaki felem اَنَّهُ la إِلَٰهَ اِلَّا Nedir? Burada elimdir Ve لِذَنْ بِكْ ameldir. Onun için bazı şahıslar, bundan önceki derslerimize değinmiştik, bazı alimler veyahut da bazı mezhepler, bazı fırkalar, ameli imandan saymıyorlar. Ameli imandan saymıyorlar. Amelin vacip olduğunu söylüyorlar. Özellikle, murcetul الْفُقُحَا denilen alimler وَأَبُوا حَنِفَ رَحِمَا اللّٰهِ bu gruptan sayılır. Tamam mı? Yani amelin imandan olmadığını, amel sadece kalp ve dilden ibaret olduğunu söylüyorlar. Oysa ki birçok ayetlerde ve birçok hadiste Allah Celle Celalü ile ve Vesselam'ın amelin imandan olduğunu ne yapıyor? ifade ediyor. Tıpkı bu ayette olduğu gibi. Ennehu la Bilmiş ol ki Allah tam başka hak, ma'bud yoktur. Hemen al diyor ki ve istiğfar nedir? Dille yapılmıyor mu? Dille yapılmadığı için o zaman bu istiğfar ameldir. O zaman amel imandan bir cüzdür. Hemen al diyor ki yani kendi günahların için kendi günahların için Allah'tan af temenni edeceğin gibi ve isteyeceğin gibi aynı zamanda mumin erkekler ile mumin kadınlara da istiğfar et. Dolayısıyla bu nedir? Bu ameldir. Hemen arkasında diyor ki burada insanın insanın dünyada husran, nasıl husran olacağı veya da nasıl karlı olacağı burada ne yapıyor? Asır suresinde tıpkı usulü 3'de geçtiği gibi burada vurguluyor. Diyor ki Allah Celle'ye diyor ki vel asır innel insane lefi husur اِلَّا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا ve وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْصَبْرِ Buradaki vel asr bazı alimler değişik manalar vermişler. Vel asr bazıları demişler ki, ey ikindi namazına. Bazı alimler demişler ki, el burada demek, zaman demektir. Tamam mı? Ey kainat içerisinde olan bütün her şeye ne yapıyor? Allah Celle Celaluhu kasem ediyor ve Allah celle celaluhu yarattığı istediği yarattığı şey ile ne yapabilir? Kasem edebilir. Ancak insan oğlu kasem etmek istediği zaman Allah'ın isim ve sıfatlardan başka bir şey ile kasem etmesi kesinlikle caiz değildir. Allah'ın isim ve sıfatları dışındaki başka şeylerle kasem veya hutta yemin ederse Tamam mı? O zaman bu nedir? Şirk olur. Burada başka bir şeye kasem etmek küçük şirktir. Ama büyük şirk bile olabilir. Nasıl? Eğer o kasem ettiği şeyi Allah Celle Celaluhu'nun müstevesine kaldırarak tamam mı? Sayıyorsa o zaman bu büyük şirk olur. Ama işte laf sözüyle alışkanlık hale getirmiş yemin ediyorsa o zaman bu büyük şirk değil küçük şirktir. Nasıl örneğin bir kişi diyor ki filan veliye yemin ederim ki işte ben bunu yapmayacağım. Ve adam o veliye karşı veyahut da veli denilen kişiye karşı saygısı inancı belki Allah Celle Celaluhu'nun saygısı ve inancı üstünde olabilir. Nasıl? Diyorsun ki mesela birisine sen Allah'a yemin et ki ben bunu yapmayacağım. Yemin ediyor. Ama diyorsun ki yok sen işte şu zata iman et, yemin et diyor. Ona diyor ki yok ben o zata <gülüyor> yemin etmem diyor. Niçin? Çünkü onun inancı diyor ki ben o zata yemin edip de Yeminime sahip çıkmazsan da o beni çarpar, diyor. O zat beni çarpar. Ve bazı şahıslar gerçekten bağlı oldukları şeyhlere karşı tavırları her ve kelle Allah Celle Celaluhu'nun üstünde olur. Onun için Allah'ın gayet kolay bir şekilde Allah'a yemin eder ama kendi ustadına veyahut da kendi ustadıyla şeyhiyle kesinlikle yemin etmez. İşte böyle bir yemin ne yapar? Kişiyi dinden çıkarır Allah korusun. Ancak biz diyor ki mesela namusuma yemin ederim ki veyahut da çocuğumun başı hakkı için sorsan dese ki yani sen, senin, çocuğu, senin çocuk Allah Celle Celaluhu'nun üstünde mi tutuyorsun? Yok diyor. Çok sevdiğim için diyor yani öyle yemin ediyorum. Ha demek ki o inançta olmadığı için o zaman bu yemin nedir? Küçük şirktir. Kur'an <gülüyor> Kur'an çarpsın, ekmek çarpsın. Kur'an çarpsın tabii ki. Kur'an çarpmaz. Kur'an biliyorsunuz Allah kelamıdır. Allah kelamı ile yemin edilir. Yani mesela desek ki Kur'an'a yemin ederim. Gerçi Ebu Hanife Rahimahullah diyor ki, kişi dese ki şu Kur'an'a yemin ederim ki şöyledir diyor bu. Ebu Hanife Rahimahullah bunu yemin saymıyor. Çünkü diyor bu suhiftir diyor. Tamam mı? Kur'an'ın kendisi değildir diyor. Bu sayfeler içerisinde yazılmış yazılardır diyor. Kur'an'ın kendisi değildir diyor. Ama diğer bütün alimler kişiyi elini Kur'an'a vurarak şu Kur'an'a yemin ed ederim şöyle şöyle derse o zaman o yemin yemindir. Çünkü Kur'an derken ey bu kağıtlara değil ey bu kağıtlar üzerinde yazılmış Allah'ın kelamına yemin ederim demektir. Ama adam dese ki şuna derken bak şu kabı kastediyorsa... ''Kitaba yemin ederim ki ve adam şu kağıdı kastediyor.'' Mesela. <gülüyor> Biliyorsunuz neydi? ''İnneme'l amalu bir niyet.'' Öyle değil mi? <gülüyor> ''Diyor ki şu, şu kitaba yemin ederim ki bu böyle, böyle ve hatta şöyle, şöyle yapmayacağım.'' Ve adam bu kağıdı kastediyor. İçindeki Allah'ın kelamını kastetmiyor. Dolayısıyla içindeki Allah'ın kelamını kastetmiyorsa o zaman bu gerçekten yemin sayılmıyor Abu Hanife rahimehullah'ın söylediği gibi. Ama içindeki kelimeleri yani Allah'ın kelamını kast ederse, yemin ederse o zaman bu nedir? Bu caizdir. Çünkü Allah'ın kelamı Allah'ın sıfatlarından birisidir. İşte burada Allah Celle Celaluhu burada diyor ki Asr". Asra and olsun veyahut da yemin ederim ki kasem ediyorum ki innel insan lafi husur Bütün insanlar husranda zarardadırlar. Bütün insanlar ancak illellezine amenu ancak iman edenler müstesna ve burada dikkat ediyorsunuz dikkat ediyorsanız bu ayet bu sürede ve birçok ayette Allah Celle Celaluhu imandan sonra hemen salih ameli zikrediyor ve illellezine amenu derken iman edenler müstesna ve sadece iman ile yetinilmiyor hemen arkasında diyor ki ve amirus salihati kelime-i şahadeti getirip bu Kelime-i Şehadet'in gereği gibi inanıyorsa, o inançtan sonra ve o inanca uygun mutlak manada ne yapması gerekiyor? Ne yapması gerekiyor. Amel etmesi gerekiyor. Ve Kelime-i Şehadet'ten sonraki ilk amel ve en önemli amel nedir? Namazdır. İslam'ın ikinci rükünü. Kelime-i Şehadet'ten sonra en önemli rükün nedir? Namazdır. Ve burada diyor ve iman edip salih amel işleyen kişiler müstesna. Ve burada ahlak nedir? Ahlak bir ameldir ve en üstün ameldir. Ahlak en üstün insanın insanın kefesinde ve o amel defterinde en ağır ve en değerli ameldir. İleride önümüzde ayetler ve hadisler geleceği gibi. İnsanın amel defterinde ameller içerisinde en değerli, Allah katında en değerli amel nedir? ahlaktır. Husnul huluk. Allah kadında en değerli şey husnul huluktur. Ondan sonra diyor ki ve tevasav bil hakkı ay hak tavsiye ediniz. Hak nedir? Allah'ın emir ve yasakları. Bu nedir? Bunlar ameldir. Hakkı tavsiye etmek ve amelu salihati imandan sonra iman kalple alakalı. Öyle değil mi? Illallazina amenu ay ancak Allah'a, Resulüne tamam mı? İmanın rükünlerine iman eden kişiler müstesna. Bunlar asla zararda değiller. Ve hemen iman ettikten sonra ey bu imanın gereği üzerinde amel eden kişiler. Bunlar hiçbir zaman bunlar zararda veyahut da husranda değiller. Ve tevaso bil Hakkı tavsiye etmek yine nedir? Yine ameldir. Ve burada en büyük tavsiye nedir? Sabır. Dolayısıyla... Müslüman erkek ile Müslüman kadın ve özellikle davet bunlardan davetçi olan kişiler burada Allah'ın emir ve yasaklarına sımsıkı sarıldığı gibi aynı zamanda onun önüne gelecek olan engellere karşı çok sabırlı olması gerekiyor. Yani ister çocuklarına karşı olsun, ister öğrencilerine, ister vatandaşına, ister kime karşı olursa olsun, ister işçilerine karşı olursa olsun kime karşı olursa olsun mutlak manada hele o kişi hele o kişi davetçiyse örnek edilecek bir kişiyse çünkü Allah'ın emir ve yasaklarını anlatan bir kişi herkes o kişiye hoca ismi veya da sofi ismi veya da mutavva ismini verir dolayısıyla o kişi bu Allah'ın emir ve yasaklarını aktarırken o zaman bu kişi toplumda veya toplumun nazarında apayrı bir kişi olarak bakılıyor. Bak filan adam mutawidir. Diyor ki mutaw yani mutaw yani mutavu demek ay itaat eden, Allah ve Resulüne itaat eden kişi. Türkiye'de sofi diyorlar. Sofi yani eş yani buranın anlamıyla mutawen kelimesinin anlamın karşılığıyla yani Allah'a itaat eden hoca yani bilip de yaşayan kişi. Dolayısıyla burada bu kişiler imandan sonra yapacakları amellerden birisi veyahut da en ağır olan birisi nedir? Sabır. Sabrı tavsiye etmek ve sabırlı olması. Ufak tefek şeylere hemen birden şey gibi fırlamaması gerekiyor. Yani hemen herhangi bir şeyden kızmaması gerekiyor. Ve bazı kıskınlıkları olduğu zaman veyahut da onu kızdıracak olan bir kişiye karşı ne yapması gerekiyor? hemen orada hap kendini hapsedecek. Tıpkı bir kişi oruçlu olduğu zaman, bu aşırı bir şekilde susuz, aşırı bir şekilde aç olduğu zaman, yani orada ne yapmıyor? Kendini tutuyor. Ey orada sabrediyor. Su içmiyor, yemek yemiyor. Veya hutta takvalı bir erkek, bekar olsun, evli olsun. Şehveti en son dereceye çıkmış. Kadın olsun, erkek olsun. Ve burada o şehvetin zirveye çıktığı bir anda o masiyeti irtikab etmek istiyor. Ama Allah korkusundan dolayı ne yapıyor? Orada sabrederek o Allah'ın yasaklamış olduğu o fahiş, fahişeliği irtikab etmiyor. Tıpkı Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Aziz'in evinde, e, Aziz'in hanımıyla e, olduğu an gibi biliyorsunuz. Yusuf Aleyhissalatüsselam kuyudan çıkarıldıktan sonra aziz, aziz'in hanımı onu köle olarak aldı. Tabi satın aldıktan sonra. Ondan sonra tabi Yusuf Aleyhissalatüsselam çok yakışıklıydı. Allah Celle Celalu ona apayrı bir bir güzellik verdi. İşte orada kadın ona aşık oldu, kapıları kapattı ve dedi ki davet etti. Hadi gel dedi. Şimdi istediğimi benimle yap. Burada Yusuf Aleyhissalatüsselam. Allah korkusunu göz önünde bulundurarak ne yaptı? Orada imtina etti. Dolayısıyla takvalı bir kişi masiyetlere karşı çok sabırlı, sabırlı oluyor. Aynı şekilde kızgınlığa karşı yine o şekilde sabırlı olması gerekiyor. Kızgınlığı yani onu kızgı, kızdıracak bir şey, bir fiil veyahut da bir söz olduğu zaman tıpkı o masiyete karşı sabırlı olduğu gibi burada da ne yapacak? Kendine hakim olacak ve orada hemen diyecek ki: tamam mı? mineşşeytânirracîm." Tam veyahut da diyecek ki: "Senden yani o kişiden senden dolayı Allah'a sığın. Ey senin şerrinden eûzu billâhi min şerrik." Mesela diyecek. Ve etâûzu billâhi mineşşeytânirracîm bu sözü söylediği zaman o zaman Allah celle celâluhu Allah'ın izniyle o gazabı ondan izale eder ve böylece o insi şeytan ile cinli şeytana karşı galip gelmiş olur. Tabii, o zaman biz El Tani, 12. babda kalıyoruz. Vakit bittiği için burada derse son veriyoruz. Allah dilerse sağ ve sıhhatle kalırsak inşallah devam edeceğiz. Allahu Allahu ve ala ve la illa Hocam burada diyor ki günümüzde selefimize göre bir kişi efendim selefimize göre yani bu soruyu soran yani Selef akidesine mensup olan bir şahit diyor ki bir kişi ben Allah'ı gördüm derse bunu nasıl anlamanız rüyamızda mesela ben Rabbimi gördüm derse bir kişi bunu nasıl kişi anlamayız rüyasında şey. mesela biliyorsanız Allah'ı sallallahu ve rüyasında Allah'ı görüyor burada Allah Celle Allah sallallahu aleyhi ve Allah'ı görüyorum dediği zaman Allah celle celaluhu o rüyeti hak ona ona nasibetti. Ancak Allah resulü dışında olan diğer insanlar e, Rabbini görüp görmeme hakkında alimler ihtilafa düşmüşler. Ve ben Rabbimi gördüm diyen veya hatta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm diyen bir kişi eğer Allah resulü ve semen ve sıflarını bilmiyorsa o rüyasında gördüğü kişinin gerçekten yüzde yüz Allah Resulü ve Vesselam olup olmadığı nasıl bilecek? Bu bir. İkincisi Allah Celle Celalhu görmediğinden dolayı, görmediğinden dolayı ve o rüyasında gördüğü kişi normal bir insan gibi gördüğü için o zaman her şey vakıla Allah'ı o kişiye benzetmek ve o da o hataya düşünden dolayı en doğrusu ve Vesselam'ın dışındaki insanların her ne kadar bazı şahıslar ben Rabbimi gördüm diyorsa da doğrusu bu doğru değildir. Niçin? Çünkü Allah Celle Celaluhu insanlar gibi, insanlar gibi böyle bir insan gibi yani bundan önceki derslerimizde ne demiştik? El-Cevlekiye, <gülüyor> İthne fırkasından bazıları diyorlar ki Allah Celle Celaluhu diyor ki onlara tıpkı benim gibidir diyor onlara. Yani işte benim böyle bir gözüm, burnum, dilim, dudağım, kulağım, ayağım falan, saçım şudur budur falan. Ve diyor ki, ferç ile sakal hariç diyor, neyi sorarsanız sorun, aynen tupa tıp benim gibidir diyor o zındık herif. Haşa ve kelle, Allah Celle Celaluhu öyle değildir. Dolayısıyla öyle olmadığı için, öyle olmadığı için, o kişi Allah'ı rüyamda gördüm diyen bir kişiyi ona desek ki, Allah'ı sen ben Allah'ı gördüm diyorsun. Allah'ı gördüm diyorsun. Bize tarif et bakalım Allah, Allah Celle Celaluhu nasıldır? İşte diyor mesela sen diyecek ki siyah gözlü, siyah kaşlı, büyük kaşlı efendim yok şöyle sakallı yok şöyle falan. Yani nasıl tarif edecek? Dolayısıyla böylece biz hani isim ve sıfatlarda bu meseleye değinmiştik değil mi? Çünkü Allah Celle Celaluhu hiçbir şeye benzemediği gibi hiçbir şey de Allah'a benzemez. Allah Celle Celaluhu bütün sıfatlara sahip olmasına rağmen, tamam mı? Hiçbir şeye benzemiyor, hiçbir şey de ona benzemiyor. Tamam mı? Allah Celle Celaluhu ister fiili sıfatlar olsun, ister sözü sıfatlar olsun, bütün bu sıfatlara sahiptir ama Allah Celle Celaluhu hiçbir zaman bir beşer gibi değildir. Ancak Ali ve selam bir kişi dedi ki ben Ali Sattu'esselam'ı rüyamda gördüm mesela. ve vesselam rüyam, kişi rüyasında görebilir. Onun için bazı şahıslar Ali Sattu'esselam'ı gördüm deyince alimlere mesela gidiyor bir alime diyor ki efendim diyor ben Ali Sattu'esselam'ı rüyamda gördüm ve diyor ki o alim ona diyor ki mesela peki bu gördüğün kişiyi bana anlatır mısın? Nasıl bir kişi? Diyor ki mesela kısa sakallı mesela diyor. Tamam mı? Esmer diyor mesela veyahut da aşırı beyaz, aşırı uzun veyahut da şöyle şişman veyahut da böyle diyor ki senin gördüğün Allah Resulü sallallahu değildir diyor. Niçin? Çünkü Ali sallallahu ve bu senin söylemiş olduğun sıfatlar Allah Resulü sallallahu sıfatları değildir. Ama Hz. İsa döneminde mesela veyahut da ondan sonra bazı şahıslar hakikaten Ali sallallahu aleyhi ve görmüşler. Ve sıfat yani sıfatlarını okuyarak sıfatlarını tıp atıp bildiği için o okuduğu sıfatları sahip tıp atıp Anisat ve Semir uyasında görüyor. Bu da Anisat ve Semir uyasında görecek olan kişi gerçekten Allah'ın tam hakkıyla Allah'ın dostu olan kişilerdir. Rabbim Celle Celaluhu bizi bu dostlardan kılsın. Allah'u Alem. Hocam Fransa'dan bir soru varmış. Yaşadığım şehirde diyor, mahallenin son evini mi esas, esas almam gerekir seferi olmam için diyor. Efendim? Ee, yaşadığım şehirde diyor, seferi olmam için mahallenin son evini mi diyor esas almam lazım diyor, seferi olmam için. Yani o beldeyi, yani o köyün binaları bittikten sonra, binalarından ayrıldıktan sonra o da o şehrin son binalarından ayrıldıktan sonra, örneğin biz diyoruz ki mesela Riyad. Riyad genel çevresi diyelim ki şu kadar kilometre. Ve en son en son bina diyelim ki e, ne, ne diyorlar ona 8. 8. köprüden sonra mesela. Evet. Tamam mı? İşte ondan sonra kastetmek istediği yer alimlerin tahdid ettiğine göre 80 kilometre ise ve gerçekten o 80 kilometreye de sefer adı veriliyorsa o zaman o kişi namazları kısaltması üzerinde vaciptir. Ve cem'u tekdim, cem'u tekhir yapması da ruhsattır. Ve bazı şahıslar cem'u tekdimi ve cem'u tekhiri sünnet olarak sayıyorlar. Doğrusu burada bu fikirde olan insanlar hata ediyor. Cem'u tekdim, cem'u tekhir yapmak sünnet değildir. Ruhsattır. Dolayısıyla bu kişiyi eğer hakikaten kendi köyünden veyahut bulunduğu yerden ayrılıp gideceği yer arası 80 kilometre var ise o zaman o kişi hem cem'u takdim, cem'u takhir yapması da onun için ruhsat olduğu gibi aynı zamanda e, namazlı, dört rekatlı namazları ikiye indirmesi üzerinde vaciptir. Sahih görüşe göre. Allah-u Alem. Annesini, babasını Çocuklarını Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den daha çok seven kişi iman etmiş sayılır mı? Böyle birine Müslüman denilir mi? Bir kimseye deli, deli denmedikçe imanı tam olmaz anlamına gelen bir hadis var mı? Bir daha sor bir daha. İlk, ilk önce ilk birinci soruyu sor. Annesini, babasını, çocuklarını da Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den daha çok seven kişi iman etmiş sayılır mı? Evet. <gülüyor> Şimdi biliyorsunuz, her baba veyahut da her anne, çocuklarını sevmekle mükelleftir. Daha doğrusu bir gün Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda, Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisindeyken, Aleyhisselatü Vesselam, e, Hasan veyahut da Hüseyin olacaktı, Allahu Alem onlardan birisi veyahut da e, onun kızlarının bir çocuğu olacak, tam hakkımda değil. Orada alıyor, böyle okşuyor, öpüyor, seviyor. Orada meclisinde olan ashabtan birisi diyor ki ya taaccüp ediyor. Ya Resulullah diyor ben diyor o, şu kadar çocuğum var diyor şu ana kadar hiçbirisini daha öpmüş koklamış değilim diyor. O zaman diyor korkarım ki Allah Celle Celaluhu şefkati ve merhameti senden sökmüş olabilir diyor. Yani burada baba çocuklarına karşı şefkatli, merhametli olmakla mükellef olduğu gibi aynı zamanda onları koklaması, onları öpmesi, onları şey yapması nedir? Matluptır. Ancak buradaki sevgi Allah Celle Celaluhu'nun sevgisi ve semin sevgisi üzerine çıkmaması lazım. Ve buradaki örneğin çocuğu için çocuğunu o kadar seviyor ki ve o sevgi Allah ve Resulü üzerine olan bir sevgi olduğu için Allah'ın emir ve yasaklarını çocuğu için ne yapıyor? İhlal ediyor. Çünkü onun için çocuğu Allah ve Resul'ün emir ve yasaklarından çok daha üstün kabul ettiği için. Allah korusun böyle bir inanca sahip ise tamam mı? Tıpkı tagut'i kanunları Allah Celle Celalüh'un kanunlarına bilerek tercih eden kişi. Öyle değil mi? Kişi diyor ki ben Müslümanım diyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, her şeyi yapıyor. Ama kanunlara geldiği zaman diyor ki bu zamanda diyor beşeri kanunlar diyor bu zamanda beşeri kanunlarla hükmet, hükmetmek lazım. Ve bu zamanda şer'i kanunlarla hükmetmek mümkün değildir. Çünkü şer'i kanunlarla ey Kur'an ve sünnetle hükmetmek geçmiş zamana mahsus olan bir zamandı. Ama bu zamanda bu toplumda işte Amerikanın memlere çıktığı, işte Rusya'nın işte şunlar bunlar Avrupa ülkeleri diyor. Bu dönemde diyor şu kar karma karışık toplumun varlığında veyahut da olduğu yerde diyor. Hristiyanlar, Yahudiler, ateistler şunlar bunlar şu anda bazı ülkelerde olduğu gibi mesela şu anda Mısır'da Müslüman Kardeşler teşkilatı bir kanun oluşturmak istediler. Oluşturdukları kanun her ne kadar Kur'an ve sünnete yüzde yüz uygun değilse de ey birçok maddeleri Kur'an ve sünnetin ruhuna yakın maddeler olduğundan dolayı bu insanlar reddettiler ve sokaklarda yürüyüş yaptılar. Ne için? Diyorlar ki siz şeriatı bu toplumda, bu zamanda, bu toplumda tatbik edemezsiniz. Çünkü bu toplum karma bir toplumdur. Yahudisi var, ateisti var, memnisi var, kadiyenisi var, bahaisi var, efendim, laiki var, liberalisti var, ne bileyim bir sürü grup sayıyorlar. O zaman diyor, burada tatbik edilecek olan kanun bütün burada yaşayan toplumun renk renklerine göre olması gerekiyor. Tabii ki kim böyle bir kanuna razı olursa Allah korusun. O kişiyi her ne kadar namaz kılıyorsa da bu insan dinden çıkar Allah korusun. Ve bunu biliyorsunuz Muhammed bin Abdülvehab rahimahullah onun 10 on tane maddesi var. İslam'a zıt olup İslam'dan onları yapacak olan kişinin İslam'dan çıkacağına dair. Bunlardan birisi de nedir? Beşeri kanunları Allah Celle Celalhun'un Kanunları üzerinde görüp ve onları tatbik etmek. İsteyerek, benimseyerek. İsteyerek, benimseyerek. o da desek ki bu kanunlar şeriattan daha, daha adildir derse. Bu nedir? Yine bu dinden çıkar. Dolayısıyla burada çocuklarını çocuklarına karşı olan sevgisi Allah'ın emir ve yasaklarını ihlal edebilecek şekilde kabul ediyorsa Allah korusun o kişi ne yapmış olur dinden çıkmış olur. Ancak bu kişi cahil olabilir. Ve biz dikkat ediyorsanız bu tekfirle ilgili meseleleri biz ne yapmıştık işlemiştik. Bu adam kafir olabilir kafir de olmayabilir. Ve alimler diyorlar ki ليse kul men veqa'a fil kufri veqa'a al kufru aleyh Ey bu demek değildir ki her küfre düşen kişi o kişi kafir olur. Bu insan cahil olduğu için belki böyle düşünülüyor. Düşünüyor. İşte bu böyle bir böyle inanca sahip olan kişilere karşı ne yapmak lazım? Davetçiler ona nasihat etmeleri gerekiyor. Eğer o orada bulunduğu yerde hiç davetçi yoksa o zaman daha başka yerlerden faydalanarak o davetçilerin oradaki ihlalını ona anlatıp e, söylemeleri gerekiyor. Niçin? Çünkü Allah korusun bu düşünce vette bu fikir onu dinden çıkarır. Dolayısıyla eğer böyle bir şey değilse, e, buradaki sevgi Allah'ın emir ve yasaklarını ihlala ihlale sebep olmuyorsa o zaman o çocukları o çocukların sevgisi onu dinden çıkarmaz. Ama Allah'ın emir ve yasaklarını ihlal ediyorsa Allah korusun o kişi dinden çıkabilir eğer cahil değilse. Bu demek ki sorunun devam hocam. Bir kimseye deli denmedikçe diyor imanı tam olmaz anlamına gelen bir ne hadis var. De, mı? Nasıl yani deli demek? Bir kimseye şey? deli denmedikçe diyor imanı tam olmaz. Ee, öyle bir hadis var mı? Anlamadım ben nasıl anladınız siz bu soruyu? Şöyle bir hadis var. Yo, soruyu soruyu bana ilk önce anlatın. Ben anlamadım. Bir deli denmedikçe tam denir. İşte onu Kimse bana anlatıyorsun. Şey Nasıl yani? Burada öyle yazıyorum. Bir kimseye deli denmedikçe imanı tam olmaz. Anlamına gelen bir hadis var mı? Sor, ki bunu açık, daha açık bir şekilde bir sorsun. Ben anlamadım soruyu inan ki. Öyle bir hadisi Duydu yok. Hocam o zaman. Başka e, soru yiyecek? Imaz... O zaman öbür ee... soruyu şeyde edelim. onu yazar inşallah. İlham ne demektir diyor. Bu ilham bir bilgi kaynağı olarak geçerli mi? İlham. <gülüyor> hani Allah Aleyhisselatü <-u> Vesselam'ın bir sözü var diyor ki El Bazı alimler bu hadisin zayıf olduğunu söylüyorlar. Ama mana etibariyle, alimler diyorlar ki mana itibariyle doğrudur. Nasıl bir Müslüman hakkıyla Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirdiği zaman gerçekten Allah Celle Celaluhu o ilhamı ona veriyor. Tıpkı Ömer bin el-Hattab radıyallahu teala anhın olduğu gibi. Ömer bin el-Hattab radıyallahu teala an da bir şey bazen bir şeyler söylüyordu. Ayet inmeden ondan sonra radıyallahu o sözleri üzerinde Allah Celle Celaluhu ayet indiriyordu. Tamam mı? Mesela hijab ayetleri biliyorsunuz. Bir gün Ömer radıyallahu teala an Ali'satü evine giderken hanımlarından birisinin Dışarıya çıktığını görüyor. Tabii ki kiloluydu. Ve diyor ki sanma ki seni tanımadık işte sen işte şusun gibisi deyince ve orada gidiyor. ve diyor ki ya Resulullah, diyor senin hanımların diyor diğer insanların hanımları gibi değil. Dolayısıyla senin hanımlar dışarı çıktıkları zaman onlara söyle tam örtünsünler yani en güzel biçimde örtünsünler ve orada Allah Celle Celaluhu Ömer bin Hattab radıyallahu bu sözü üzerine Allah Celle Celaluhu hijab ayetleri indiriyor. Ve burada Ömer radıyallahu Teala e, mesela hani bir e, Müslümanları bir gazveye gönderirken ondan sonra onlar diyor ki ta kendisi camideyken onlar en uzak yerler ona diyor ki işte ya falan diyor. İşte daha, yakla, daha, daha, daha yakın yaklaşın, daha yakın yaklaşın diye Allah Celle Celaluhu o sözü ta onlara kadar götürdü. İşte bu tür e, ilhamlar gerçekten o imana sahip olabilecek olan kişilere Allah Celle Celaluhu bu tür ilhamı verebilir. Yani adam mesela Allah Celle Celaluhu ona hani diyor ya, e, mümin firasete sahiptir. Keskin bir firasete sahip olması gerekiyor. Mesela birisine baktığı zaman şöyle az çok takvalı olduğu için o kişinin nasıl bir kişi olduğunu hemen kestirebiliyor. <gülüyor> tamam mı? Veya hatta mesela iki şey, iki şey bu iki şeyle karşı karşıya geldi. Haram mıdır, herhal mıdır? Ayırt edemiyor. De hani şüpheli bir şey. Hani hadiste geçtiği gibi, yani orada Arv'in neviyede ezberlediniz ya. Hani haram belli, herhal de belli. Ama aralarında ne var? Şüpheli olan şeyler var. Tamam mı? Dolayısıyla bu şüpheli olan şeylerden kaçınan kişi nedir? Gerçekten tam hakkıyla iman etmiş olur. İşte burada bu tür şey iki tane şüpheli şeyler arasında mesela böyle bir şeye şüphelik baktığı zaman bakıyorsun ki Allah Celle Celaluhu Allah Celle Celaluhu ona öyle bir şey veriyor ki o şeyin gerçekten yani yüzde yüz şüphelendiği şeyin haram olduğuna kanaat ederek ve o şeyde ne yapıyor kaçınıyor. Bunu nasıl ayırt edebildiği Allah Celle Celaluhu'nun ona verdiği o ilham ile. Ve biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam Resul olma, olmadan önce böyle bu tür ilhamlarla idare ediliyordu Aleyhisselatü Selam. Mesela Hira Dağı'na çıkması. Kendiliğinden mi çıktı? Allah Celle Celaluhu ona verdiği ilham ile oraya gitti. Yani orada özlete ayrılıp orada Allah'a kulluk yapmak için. Ve buradaki ilham tabi kişi gerçekten hakkıyla iman ediyor. İmandan sonra salih amel Allah'ın emir ve yasaklarını sımsıkı sarılıyorsa Allah Celle Celaluhu o kişiye ve o kişilere böyle bir ilham böyle bir ilham verebiliyor. Allah dilerse. Bir kişinin seyit olduğu diyor nereden anlaşılır hocam? Bir tarikada bağlanmak şart mıdır? Seyyid demek ey aleyhissalatü vesselam'ın sülalesine bağlı olmak demektir. Yani Hasan kolundan veyahut da Hüseyin kolundan demektir. Seyyid demek bu demektir. Seyyid aleyhissalatü vesselam'ın yani ehli beytinden olan kişilere seyit denilir. Tabii ki Burada Avrupalılar veyahutta İngilizce e, İngilizler şahıslara hani seyit diyorlar ya. Seyit falan, seyit falan. Mr falan diyor ki Mr falan mesela. Mr Muhammed, Mr Ali, Mr onlar hani Mr Türkçe karşılığı ve Arapça karşılığı nedir? Seyittir. Evet. Ve sad ve münafıklara seyit ismini vererek çağırmayınız. Çünkü o isme hak değildirler. Dolayısıyla ve Vesselam'ın ehli beytinden olmayan kişiye ehli beyttenmiş gibi ona o ismi vermek Tabii ki bu kesinlikle caiz değildir. İkincisi tarikata bağlı olup olmama hadisesi kesinlikle İslam'da öyle bir şey yok. Müslümanın bağlanması ve tabalık kalması gereken şey nedir? Kur'an ve sünnettir. Ancak bir kişinin, bir kişinin belli yani din, dini meselelerle istişare edebilmesi için bir hoca edilmesinde bir sakınca yoktur. Türkiye'de hocaya ne diyorlar? Şeyh derler. Burada şeyh, Türkiye'de şeyh kelimesi tasavvuf veyahut da tarikata bağlı veyahut da tarikatı yönlendiren kişiye diyorlar. Araplar içerisinde şeyh demek, lügat itibariyle şeyh demek, ey yaşlı olan kişi veya da kabile reisi olan kişi veya da alim olan kişiye şeyh derler. Araplarda ya kabile reisine şeyh derler veyahut da alime şeyh derler. Tamam mı? Veya da yaşlı olan kişiye şeyh derler. Dolayısıyla burada dini açıdan bir Şeyha bağlı olmak kesinlikle ehli tarikatın anlayışında Anlayışı olduğu gibi böyle bir şey yoktur İslam'da. Ancak bir Müslümanın Kur'an ve sünneti tam gereği gibi bilmiyorsa ve önünde bir ayet veya da bir hadis veya da dini bir meselede istişare edebilecek bir hoca edinmesi gerçekten bu gerektir. Ve dikkat ediyorsanız geçmişte ve şu anda ve Peygamber döneminde olan Müslümanlar mesela dönem ne yapıyorlardı? ve Aişe'ye müracaat ediyorlardı. Ondan sonraki alimler onların üstünde olan alimlere müracaat ediyorlardı. Veyahut da öğrenci kendi hocasına müracaat ediyordu. Dolayısıyla hele bu zamanda bu zamanda bu çok daha ezemdir. Ve biliyorsunuz Allah Celle diyor ki yani feselü ehle zikri in kuntum bilmiyorsanız zikir ehline sorunuz, ey bilenlere sorunuz. O zaman dini bilmeyen bir kişiyi veyahut da e, bilip de nasları birbirinden ayırt edemeyecek seviyedeyse o zaman bir hocayla irtibatlı olması şarttır. Niçin? Çünkü Kur'an'ı ve sünneti kendisi ne yapamıyor ayırt edemiyor. O zaman e, kendisinin karşı karşıya geldiği şeyleri o hoca ile hocayla onu çözmek en önemli da daha en elzem olan şeydir. Ancak Tarikat anlayışı gibi işte efendim sen şeyha bağlanacaksın, onun önünde affedersin ölü gibi duracaksın. Helala helal, haram derse haram kabul edeceksin. Harama da helal derse helal kabul edersen tabii ki Allah korusun bu. Allah Celle Celle'nin söylediği gibi. Ey onlar alimlerini, rahiplerini, hocalarını veyahut da ustalarını Allah'ın dışında ne yaptılar? Onlar mağbudlar veyahut da Rablar edindiler böyle böyle bir anlayış tabii ki kesinlikle İslam'da caiz değildir. Selam vallahi da, vallahi <gülüyor> alem. Hadi ve sellem, bari, Muhammed, ve ve